düzenli amber'dı lan çelenk barfa Merhaba, iyi haftalar. Yaklaşık 3 gündür Diyarbakır'dayım. Bu vesileyle haricinden sanatla gezegenden kültür sanat haberleri getirdiğim bu programda bu sefer Diyarbakır'dan sanatçı inisiyatiflerini sizinle paylaşmak istiyorum yılın son programlarına doğru. Ben de bir video sanat atölyesi yapmak için Diyarbakır'a geldim. Loading beni ağırlıyor. Alerdemci direktörlüğünde. ...üç aya yakın süredir devam eden, belli periyotlarla devam eden bir video sanatı atölyesi bu. E, loading ekibinden de arkadaşlarım katılacak. Ama öncelikle bu vesileyle daha önce duyduğum, biraz üzerine bilgi sahibi oldum... ...ama hiç gitme fırsatı bulmadığım bir sanat mekanını size tanıtmak istiyorum. A4 Açık Sanat Alanı. Bu Açık Sanat Alanı'nın Diyarbakır'daki A4'ün kurucularından Rıdvan Kuday bizimle birlikte... Bir ekip arkadaşı da var, Aziz Tilki. O programa katılamadı ama Rıdvan ile söyleşiyor olacağız. Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Birkaç gündür zaten birlikte vakit geçiriyoruz, evet. sohbet ediyoruz. Sen de bu video sanatı atölyesine evet. dahilsin. Onunla ilgili de fikirlerini paylaşıyorsun. Bugün birlikte Diyarbakır kentinin tarihi mekanlarını da keşfetme evet. fırsatı bulduk. Dün ise bir... Açılış vardı A4'te sizin açık sanat alanı olarak tarif ettiğiniz mekanda genç bir sanatçının Ümmühan Bulut'un ağırlıklı olarak gravür evet. çalışmaları 20 Ocak'a kadar devam eden bir sergiyi buluşturuyordunuz. Sen aynı zamanda resim öğretmenisin. Evet güzel sanat, Diyarbakır Güzel sanatlar Asyası'nda resim öğretmeni olarak çalışıyorum. Ama bu öğrencilerle olan ilişkinin sadece öğretmen-öğrenci ilişkisine indirgemek istemedin. Başka öğrencinin olan ya da olmayan genç sanatçılara bir Fırsat yaratmayı düşündünüz evet. Aziz Tilki ile A4 evet. Açık Sanat Alanı'nı evet. kurdunuz. Evet. Yeni de bir oluşum hikayesini anlatır mısın sen? Evet mesela? Ee, Aziz ile beraber Haziran ayında kurmaya başladık A4 Açık Sanat Alanı'nı. Bununla ilgili Diyarbakır'da daha çok üreten gençler çok fazla, genç sanatçılar çok fazla. Bu genç sanatçılara biraz daha görünebilirlik kazandırmak adına, onlara birazcık daha alan sanat alanı yaratmak adına böyle bir girişimde bulmaya çalıştık. Hazırdan ayında oluşturmak için ilk başta mekan seçimi falan baktık. Mekan seçimi için Diyarbakır'ın en yoğun gençlerin daha çok rehavet ettiği bir semte, ofis semtinde bir mekan bulduk. Onun tabi kurulması birazcık zordu. Çünkü hani neyi kullanıyorsunuz, ne yapacaksınız? Emlakçı bir yerden sorular söylüyor. El sahibi ne yapacaksınız acaba burada? Resmi satacaksınız. Bunlar nasıl bir oluşum falan diye bayağı problemler çıkardılar. Hani sonuçta ticari bir alan olduğu zaman kira direktmen iki katına fazlalaşıyor. Siz dükkan dükkan ne istiyorsunuz? Zaten iş yerine vermek istemiyoruz. Evle karşılaştık. Tabii binada hani giri çıkanlar ne oluyor acaba burada? Bir problemler yaşadık. O yüzden böyle Haziranla Ekim arasında bir e, anlaşmak üzere gidip geldik biraz. Hı hı. Sonra tabii anlaştık. Büyük bir zorlukla anlaştıktan sonra tabii tuttuk biz e, bir daireyi. Biraz da eksikleri vardı tamamladık. E, bütün bunları hepsini e, ortağımla beraber, yine yürütücü arkadaşım Aziz Dilki'yle beraber çalıştık. E, hepsini ben... de kendi cebinizden yaptınız evet, biliyorum evet, değil mi? Evet. Hiçbir yerden aslında bu anlamda bir kaynağınız, fonunuz, desteğiniz, sponsorunuz yok. Yok. Hepsini benle Aziz kendi cebimizden karşılıyoruz. Öncelikle tabii en büyük hedefimiz burada tabii çok üreten gençler var. Sürekli aktif olan. Hem e, loading sanat kurumuna gidip gelen orada bir şeyler yapmak isteyen gençleri gördükçe bizde de böyle fikirler de oluyor. Aslında loading'in Diyarbakır'da kurulması bir büyük bir sinerji yarattı aslında. Bu A4'ün çıkışı da loading'den almış olduğumuz phase oldu aslında. E, Loading'teki arkadaşlar sürekli destek oldular, yanımızdalar. Aynı mahalledesiniz zaten, evet, ya, komşusunuz. Evet, evet. Aramızda 3 bina var. Hı hı. Böyle bir yakın ilişkilerimiz de oluyor. Özellikle et, e, sanatsal faaliyetlerde birbirimize gidip ulaşabiliyoruz en azından. E, bu mekanı tabii kurarken... E, Bir, bir bir fizibilite yaptık yani nasıl yaparız çocuklar ya da gençler çocuklar diyorum çünkü Güzel sanatlar Lisesi'nde öğretmen olduğum için hı hı. E, bizim okulun e, yetiştirdiği inanılmaz sanatçılar var. ya İstanbul'da yurt dışında e, isimden çok söylediğimiz sanatçılardan da e, yola çıkarak daha da biz bunları okul dışında nasıl yönlendirebiliriz? Burada e, sanat alanında üretim yapan herkes genç yaşta orta fark etmez bizim bununla ilgili herhangi bir, bir sınırlama belirlemedik. Kim üretmek istiyorsa hangi alanda farklı disiplinlerde bunlara açık bir alan sunmak istedik. Yani istedikleri zaman gelip kullanabilecekleri e, daha sonra ürettikleri e, herhangi ne konuda çalışmak istiyorlarsa o üretimleriyle beraber bir sergi yapma mekanı kurduk. Sergi yapmak diyoruz ama sergi e, zorunlu da yok. Hı hı. Kendileri çalışıp üretebilirler. Daha sonra sergiler devam edebilir diye düşündük. Ve bu şekilde eskilerimizi tamamlayarak Ekim ayında Açıldık Ekim ayında e, aramızda geçen yıl iki yıl önce ayrılan bir sanatçı arkadaşımız Bernat Tilkin'in anısına itafen bir sergi yaptık hem kadın oluşu hem de e, Aziz Tilki arkadaşımın eşi olduğu için e, onun adına bir itafen bir sergi açışında yaptık kokteylimizi tanıtımızı öyle yaptık e, daha sonraki projemizde e, Toplum Günleri Vakfının e, Diyarbakır'daki gençler ve mülteci gençlerle beraber bir Fotoğraf atölyeleri vardı, yaz ayından beri beraber çalışıyorlardı. Onların e, üretimlerini alan olarak bizden e, destek istediler, biz de desteği sunduk, alan olarak toplum gönülleri vakfına verdik ve yani siz ev sahipliği yaptırdık. Ev sahipliği evet. Hı -hı otur etkinliklerimiz de olacak esaslı yani. Tabii ki. Mekan da çok güzel bu arada. Ben de hani evet. gitme fırsatı bulduğum için söylüyorum. Bir apartman dairesi elbette. Evet. Ama geniş, ferah, yüksek tavanlı bir apartman dairesi. Evet. Bizim İstanbul'dan da alışkın olduğumuz böyle eski e, dairelerin galerilere dönüşmesi gibi çok ideal evet. e, bir mekan olmuş bence sergi alanı olarak da. Evet. Arkasında ufak tefek küçük odalar da var farklı evet. farklı amaçlarda kullanılabilecek. Evet. mesela rezidans tabii ki evet, yaparız evet, demiştin o akıma geldi yani evet. bir sanatçı uzun süreli de orada Evet. yaşayıp çalışıp üretebilir evet. gibi farklı farklı bölmelere de evet. uygun proje peki şeye gelmek istiyorum şimdi de yine bir kadın sanatçı evet. Evet. var bunu da desteklemenizi özellikle Diyarbakır'da daha da önemli bulduğum için evet. Ümmü Bulut Ankara'da evet. yaşayıp evet. çalışan bir sanatçı ama Diyarbakır evet. kökenli onun gravür çalışmalarından oluşan bir sergi açıldı bu hafta sonu evet. 20 Ocak'a kadar da yolu Diyarbakır'a düşecek olanlar hangi sokakta? Diyarbakır Fecir Apartmanı, Heh. Kooperatifler Mahallesi diye. Tamam, Kooperatifler evet. Mahallesi. E, A4 Açık Sanat alanında evet. Ümmühan Bulut'un sergisini gezebilirler. Biraz bu sergiden bize bahseder misin? Nasıl evet, oldu e, davet? Ümmühan'la önceden evet. tanışıyor muydunuz? Şöyle, e, bizim e, geçen ay bir açık çağrımız oldu. A4 Açık Sanat alanında e, çalışmak isteyen, sergi açmak isteyen veya işte burayı kullanmak isteyen Sanatçılara açık bir çağrı yaparak aynı zamanda materyal desteği de sunabileceğimiz bir açık çağrımız oldu. Bu açık çağrımıza birçok e, ilden başvuru aldık. E, bu başvurular arasında belli bir e, Aziz Dilki arkadaşına beraber bir program yaptık. Hı ve buna hı. göre yıl içinde neler yapabiliriz diye. Sonuçta bunun bütçesini de ayarlamak zorundayız. Buna göre ayarladık. Tabii. Bunlarla ilgili bir çalışmalar yürüttük. Sonra e, yine... Ümmühan Bulutta bu ay karar kıldık. Bundan sonraki tabii programda da diğer sanatçı arkadaşlarımız da olacak. Bu açık çağrıya başvuran arkadaşlardan biri, sanatçı arkadaşımız. Aynı zamanda Güzel Sanatlar lisesi mezunu. Bizim öğrencimiz daha önce iki yıllarda Hacettepe'de okumuş. Şu an Hacettepe'de yine yüksek lisans programına devam ediyor. Ümmühan Bulut'un işte kadın sanatçılara birazcık yer vermemizin nedeni Diyarbakır'da genelde işte çok erkek, egemen bir hı. sanatçı E, kitlesi var. Daha çok daha çok aileden kaynaklı e, toplumsal e, baskılardan kaynaklı. Daha çok erkeklerin çok rahat ettiği, e, daha çok e, rağbet gösterdiği sanat alanına etki, e, şeyleri var. Dolayısıyla ben de burada daha çok kadınların da bir kadın aktörlerin de sanat alanında kendilerinin yer bulması açısından. Daha çok burada pozitif arıncılık yapıyoruz. Kadınlara daha çok öncelik veriyoruz. Onlara daha çok çalışmalar yapmaları için ön ayak olmaya çalışıyoruz. Ümihan Bulut Dosyasında incelendiğinde gravür baskı çalışması yapıyor. Gravür eski bir teknik ve çok rağbet görmeyen, çok da çalışılmayan bir teknikti. Burada en azından baskı çalışması yapan birçok sanatçı var. Bu gravür baskısıyla tanışıp, bunlarla daha çok birebir sanatçısıyla iletişim haline geçmeleri açısından düşündük İmham Bulut'un çalışmasını. Çalışmalarını burada sevgiye yer vermek. Çok enteresan i̇şte... gravürler yapmış ama kara tahtalar üzerine de akrilikle yağlı evet. boğayla müdahaleleri evet, vardı. Evet. Onlar Boy benim Stan, özellikle evet. ilgimi çekti. Evet, evet, evet. buradan Boistan e, referans alarak yapmış Hı -hı. olduğu birçok e, çalışması var. E, tabii gravür çalışmalarında da ilginç detaylar var. Kendisi e, ilginç bir hikayesi vardı. Onu ben çok e, hoşuma gitmişti. Göndermiş olduğu Siviri. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Ailesi de orada Ailesi et işletmecili yapıyor, kasaplar. Hı hı. Normalde kasap dükkanları var Balgat semtinde ve Ümmühan altı yıldır oda çalışıyor. Beraber kasaplık yapıyorlar, et doluyorlar. etle eti işliyorlar anlayacağınız. Dolayısıyla Ümmühan'ın buradan etkilendiği ve buradan bir hikayeden dolayı Ümmühan'ın bütün çalışmaları bir etle ilgili, bir et parçalarıyla, Et gövdeleriyle, bütün çalışmalarda et gövdelerini görebiliyoruz. Gerek yağlı boya çalışmalarında, gerek gravür baskı çalışmalarında etlerle ilgili bir konular işliyor. Daha çok bedeninle ilgili konular. Çok ilgimizi çekmişti. O yüzden inceledik ve kendisine yer verdik A4 açık sanat alanında. Herkes sergilemeye cesaret edemeyebilir. Çok kolay işler değil görmek aslında. Evet, Herkes evet. de çok cazip tırnak içinde kullanıyorum. Estetik gelecek işler evet, değil, değil tabii evet, ki. Evet, evet. Sert. Kesinlikle evet. Sert. Tabii Sert bu da işte. evet. Da, bu gravür baskı çalışmalarının öncesinde sergimiz saat 17'de açıldı ama 14'te bir atölye yaptık e, Ümmühan'la beraber. Daha çok güzel sanatlar lisesi mezunları ve şu an okuyan öğrenciler rağbet etti. Gravür baskı nasıldır? Levha nasıldır? Levhada nasıl asitle yatırılır, Nasıl çizilir? Nasıl yapılır? Çok büyük bir ilgi gördü. Ümmühan hepsini detaylı anlattı. Yaklaşık 1,5-2 saat süren bir atölyeydi. Çok güzel. Bununla beraber çocuklar ilgilendi. Yani sonuçta farklı disiplinlerde çalışan sanatçılarla burada çalış, e, görüşmeleri, tanışmaları bizim için çok değerli. Bir bir anlamda misyonumuz da o farklı alanlarda çalışanlarla Diyarbakır'daki çalışanları bir araya getirmek. Ve iyi bir açılış oldu, iyi bir rağbet oldu. Sizin de burada olmanız büyük bir denk, sizin de gelmeniz. Biz çok sevindik. Biz, biz çok sevindik, teşekkür evet. ederiz. Peki A4'ün programlarını nasıl takip edebiliriz? Ee, A4 Açık Sanat alanında bundan evet. sonra sizin düzenleyeceğiniz atölyelere, sergilere, buluşmalara, açık çağrılara... Evet. Bunlardan nasıl haberdar olup takip evet, edebiliriz? Şimdilik A4 Açık Sanat alanı bir Instagram sayfamız var. Hı hı. Facebook sayfamız var. Web sayfamızda önümüzdeki günlerde... E, yayınlanacak. Onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, buradan takip edebilirsiniz. Açık çağrımız Ocak ayında yine bir 20 Ocak'tan sonra bir açık çağrımız da olacak. Sanatçıları bekleyeceğiz. Tamam özellikle genç sanatçılar, evet. kadın sanatçılar, bu evet. bölgeye biraz da tabii odaklanan sanatçılar evet. e, kaçırmasınlar diyoruz açık çağrıyı. Rıdvan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de. e, programlara devam ettikçe tekrar konuk etmek isterim. Çok Seni teşekkür ve ederim. Aziz Tilki'ye de buradan selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Görüşmek tamam. üzere programın ikinci yarısında Loading'in e, kitaplığındayız ve konuğum Yasemin İmre. Aslında ben onun konuğuyum. Çünkü Loading e, mekanının program koordinatörü Yasemin İmre Eylül ayından beri yerleştiği Diyarbakır'da ki ekibe destek veriyor ve aslında genel koordinasyonu Yasemin yürütüyor. Yasemin hoş geldin. Hoş bulduk. E, çok güzel bir kitaplık oluşturuyorsunuz. Senin de özellikle tasnifi için e, yeni kitaplar kazandırmak adına çalıştığını biliyorum. Buraya dışarıdan gelen insanlarda sizin hem dünyanın dört bir tarafından hem de Türkiye'den toparladığınız sanat odaklı yayınlara erişimi var. Bir kısmı Türkçe, bazıları başka dillerde. Ama güzel bir çalışma, araştırma mekanınız var. Bunun dışında da loading sergi yapan bir oluşum değil. Siz daha ziyade programlar düzenliyorsunuz, atölye çalışmaları, konuşmalar gibi paylaşımlar yapıyorsunuz. Benim de zaten Aralık ayında son bölümünü düzenlediğiniz video üzerine, video sanatı üzerine atölye çalışmalarına davet ettiniz. Ali Erdemci'nin yürüttüğü, programladığı bu atölye çalışmalarında ben de geldim. Sizin açık çağrınıza cevap veren 20'ye yakın gençle buluştum. Hem onlara deneyimlerimi aktardım hem de onların bilgilerinden, fikirlerinden. Ben de çok şey öğrendim. Sen video üzerine bu programı hem koordine ettin hem de hepsinde buradaydın. Nasıl izlerimlerim var? Neler yaptınız? Buradan başlayalım. Ee, bize en çok mutlu eden aslında katılımcıların çeşitliliği oldu. Yani e aslında beklemediğimiz bir şeydi. Yani Loading'in şimdiye kadar konuşmalarına gelen böyle bir müdavim ekibi var. Hani kimi zaman değişiyor, yeni ek, e, eklenen insanlar oluyor. Ama özellikle bu atölyede çok yeni insanla tanıştık ve aslında onlar da Loading'in parçası olmuş gibi hissediyoruz bu noktada. Loading Diyarbakır'daki bir sanatçı inisiyatifi bu e Ama katılımcıların hepsi Diyarbakır'dan değildi. Değil mi? Değil. Farklı yerlerden. Hatta evet. İstanbul'dan bile gelen vardı. Evet. İstanbul'dan gelen katılımcımız e, çağrıyı görünce Diyarbakır'a taşımaya karar veriyor. Bir aylığına. E, onunla, evet, O bizim için çok özellikle gurur verici bir şey oldu. E, ayrıca Harran Üniversitesi'nden Urfa'dan bir ekip var. E, beş kişilik bir ekip. E, onlar da her işte e, atölyenin olduğu hafta sonu Diyarbakır'da iki gün geçirip döndüler. Onun dışında da Mardin'den gelen katılımcılarımız var. Bitlis'ten bir arkadaşımız vardı. Böyle yani loading'in aslında takipçileri de hani her zaman Diyarbakır'dan olmuyor bölgenin de. Yani Diyarbakır aslında kendini biraz bölgedeki sanat merkezi olarak Hı -hı. sayıyor. Yani burada yani İstanbul dışında ya da İstanbul merkez sayarsak merkez dışı ama aslında burada da bir merkez. Hatta konuşmalarımızda da çoğu zaman canlı yayınlarımızı hı hı. izleyen izlemek isteyenler oluyor. Onu hemen sorayım. Loading'in programlarını takip etmek ya da buradaki programları kaçıranların böyle internet üzerinden haber alması için ne gibi kaynaklarınız var? Onu buradan duyuralım. Takip etmek Bunu isteyenler yani için. Yani kimi konuşmalarımız canlı oluyor. Instagram'da canlı olarak yayınlıyoruz ama o her zaman olan hı hı. bir şey değil. Onun dışında da video kayıtlarını arşivimize alıyoruz. Hı hı. O yüzden isteyen kişiler loading'e gelip arşivden erişebilirler bu videolara. E, ama Loading'in Instagram hesabı var. Evet. değil mi? Facebook'u var. Evet. Loading ve Diyarbakır diye arattıkları var. zaman Twitter'da var. <gülüyor> evet. Oradan sizin açık çağrılarınızı, çünkü bu video sanatı üzerine atölyesi için bir açık çağrı evet. yapmıştınız. Örneğin evet. açık çağrılarınızı, program duyurularınızı, haberlerinizi, bazen canlı yayınlarınızı ya da programlara dair o anda paylaştıklarınızı takip edebilirler. Evet. Henüz bir web siteniz yok onu, yok. onu biliyorum. Ama bir de yayın projeniz var. Yani evet. yakında Loading ile ilgilenlere verebileceğiniz, Loading anlatan bir yayın hazırlığı içindesiniz Hı -hı. ve koordinasyonu da sen yürütüyorsun. Evet. Biliyorum henüz her şey hazır değil ama fikir aşamasında neler paylaşmak istersin evet. bizimle? O aslında ilginç bir şey yani genelde web sitesi olmadan kitap çıkarmak şaşırtıcı geliyor insanlar ama hakikaten çok ilginç ve çok heyecanlı bir sene geçirdik. O yüzden bu kitabı biraz o, o seneyi onore etmek için çıkarmak istiyoruz. Kitabın içeriğinde de e, şöyle bir fikir de yani böyle ilginç aslında bir şey ama bize şimdiye kadar gelen konuşmacıları birbirleriyle eşleştirmeye karar verdik ve ikili şekilde küçük röportajlar yapacaklar birbirleriyle. Bana ee, Şener Özmen düştü. Evet. Şener Özmen ve ben birbirimizle evet. yapacağız. En zor isimlerden biri bana geldi diye düşünüyorum. Şener ne düşünüyor benim hakkımda bilmiyorum ama düşünüyorum evet, şimdi ne gibi sorular sorabiliriz diye. Evet. Biraz muziplik de yapabiliriz herhalde değil mi? Evet kesinlikle. Zaten hani kitabın eğlenceli bir şey olmasını istedik. Öyle yoksa ciddi olsa hani broşüre çok rahat dönüşebilecek bir şey olabilirdi. O yüzden hani böyle bir... Eğlence olsun işin içinde sonra yıllar sonra bakınca böyle aslında bu insanlar nasıl birleşmiş, loading birleşmiş ya da ortak noktaları loading Hı -hı. olarak Hı -hı. düşünürsün isteriz. Etkinliklerden, fotoğraflar gibi ya da hani dokümantasyonda evet. dair şeyler de olacak mı yaptığınız programlara dair? Evet yani programlardan resimler, mekanın yani mekanı görmemiş olanlar da resimleri oradan görebilecekler. Ee, onun dışında da bir ön sözümüz, bir de e, aslında iki sayfalık bir yazardan, kritikten de bir yazımız olacak. Hı hı. Biraz hani e, burayı da bir kontekste veya e, aslında e, böyle inisiyatifler hakkında bir yazı olacak. Hı hı, hı hı. E, böyle... Eğlenceli bir kitap düşünüyorum. Harika. Peki mekanı tanıyan, tanımayanlar, bilmeyenler de e, bu yayın sayesinde daha iyi anlayacaklar dedin. Nasıl bir mekan burası? Yani Diyarbakır'ın neresindeyi? Sen de ne Diyarbakır'da değilsin biliyorum ama evet. burada yaşıyorsun biri. Hatta Loading'de yaşıyorsun evet. şu anda. Nasıl bir mekandır? Biraz tarif eder misin etrafını, çevresini ve Loading'in mekanın kendisini? Evet, Loading'in bulunduğu semt, ofis diye Diyarbakır'ın ofis semti aslında... Yer olarak uygun çünkü hem Sur içine çok yakın, Sur içi tarihi bölgesi Diyarbakır'ın aynı zamanda hani biraz dışında olup hani aslında yeni merkez diyebileceğimiz yer ofis ama aynı zamanda da şehir çok bir yukarıya doğru genişlemesi var. O yüzden ortada hala eski dokusunu güzel taşıyan bir bölgedeyiz. E, Loading de aslında bir apartman katı, yani apartmanın içine girilip e, gelinen bir mekan. O açıdan biraz ev havası da oluyor. Zaten hı hı. etkinliklerimizde de o ev havasını yaratmayı çok seviyoruz. Kesinlikle çok güzel bir mutfağınız var. E, resmi programların arasında orada ne güzel sohbetler, e, buluşmalar, e, bir arada yemek... Kahve içmek gibi böyle hani sosyal aktiviteler de oluyor. Bence en güzel, en samimi paylaşımlar da o esnada oluyor. Evet, evet. Formal yapının ötesinde. Bir kitaplığınız var. Zaten şu anda bu kaydı da orada gerçekleştiriyoruz. Bir ofisiniz de var. Sen Hı -hı. burada çalışıyorsun bayağı bildiğimiz evet. bilgisayarınla. Peki ne gibi etkinlikler var? Bize birazcık tiyo verebilir misin? Bunlarla ilgili evet. önümüzdeki yıl bizi bekleyen, düşündüğünüz henüz hani resmileşmese de. Yani aynı formatta devam edip aslında formatı biraz karıştırmayı planlıyoruz. Yani şimdiye kadar konuşma ve atölye olarak Hı -hı. gitmişken biraz konuşmalarla atölyeleri birleştirmeyi düşünüyoruz hatta. Gelen sanatçılar belki atölye yürütebilirler konuşmadan ayrı olarak. Onun dışında da bahsettiğin kütüphanemiz bizim için çok değerli onun üzerinde biraz daha çalışmak istiyoruz çünkü şu an kütüphanede sadece kitaplar var ama aslında ödünç veremiyoruz bir kütüphane sistemine geçmiş durumda değiliz o yüzden buradaki arkadaşlarla bir program yapıp öyle bir proje geliştireceğiz kütüphanemiz üzerinde yoğunlaşacağız. Ee, buradan duyurabilir miyiz? Loading'e kitap ulaştırmak isteyen sanat kurumları, sanat alanında yayın evleri olabilir. Kesinlikle. E, Loading'in info at loading mi? adresi... Değil artloadingspace@gmail.com tamam <gülüyor> bu adrese ya da yani loadingin yine sosyal medya kanallarından evet. size ulaşarak aslında Diyarbakır'a loadinge kitap gönderebilirler çünkü siz burayı kamuya açmak istiyorsunuz evet. herkesin kullanacağı bir sanat alanında uzmanlaşmış bir kitapla arşive dönüştürme evet. karşılındasınız dolayısıyla size yayınlarını göndermek isteyen e, merkezler yayın evleri ya da sanat kurumları olacaktır elbette peki biraz fikir vermesi adına sizin ne gibi programlar yap şimdiye kadar biliyorum kültür için alanla e, bir işbirliğiniz var. Saa derneğinden bir destek alıyorsunuz. Son aylarda böyle neredeyse İstanbul'da e, bile hiç görmediğimiz diyeyim. E, çok önemli uluslararası küratörler, sanat grubu temsilcileri Diyarbakır'a gelip konuşma yaptılar. Ya biz de oraya mı gidip dinlesek Hı. dedik hatta. Evet, kimlere da. ev sahipliği yaptınız? Onlardan biraz bahsedebilirim. Şu an aklıma gelenlerden. Çünkü birkaç tane oldu. Birincisi Eva Maria Giliç. Berlin'de NBK Hı -hı. kurumunda çalışan proje koordinatörü. O geldi biraz kurumu anlattı bize konuşmasında. Ayrıca da NBK'nın Video Forum diye bir video arşivi var. Ondan bir seçkinin gösterimini yaptık Harika. burada. Harika. Berlin'deki çok önemli bir kurum. NBK evet. Nowe Berliner Kunstverein Hı -hı. olması lazım açılımının çok önemli bir video sanatı arşivleri var. Orada da gidip evet. bakabildiğiniz. Aslında Buraya çok gelmesi güzel, çok değerli. bir baz oldu bu video sanatı üzerine atölyesine. Böyle bir giriş yapmış olduk öyle, öylelikle. E, sonra Gavin Nicobo geldi. O da bu senenin Berlin BNN'nin küratörü kendisi. E, Güney Afrika'da devam ettiriyor pratiğini. E, o da BNL'den çoğunlukla bahsetti. Aslında BNL'in e, fikir aşamasından hı -hı, bize hı -hı. çok bilgi verdi. E, ondan sonra Anna Colin e, Open Margate'de, İngiltere'de Open School East diye bir kurumun kurucusu ve şu an direktörü e, O da kurum aslında alternatif bir alan bizim gibi. Hı hı. O bakımda çok güzel bir bağdaşma oldu. Kurumdan bahsetti. Bir de aslında alternatif alanlar nelerden oluşur veya ne yapmalıdır bundan bize bir sunum yaptı. Sonra da Ipolito Pestellini Laperelli uzun Oo, ismi var. aklında <gülüyor> tut. <Evet>. Tutma. <gülüyor> yani takdire şayan hakikaten ben hayatta hatırlayamazdım. Anlayacağımız gibi İtalyan bir küratör. E, o da E, bu senenin manifestos hı hı. Avrupa Bienali, Palermo'da düzenlenen Avrupa Bienali. Erkan Erkan Özgen'in de katıldığı, evet. ben de şeyde, açık radyo'da Arjantin sanat programında izlerimini paylaşmıştım. Evet. O geldi. O geldi. Kendisi ayrıca OMA kurumunda e, mimar, hı hı. o yüzden mimar küratörü diye geçiyor. Aslında e, mimarlığın e, ne kadar sanata yakın olduğu veya aslında mimarlığın sırf bina yapmak değil de onun dışındaki işte alan üzerine araştırmalarını bize sundu. İşte son zamanlar ki Müt, böyle. Müthiş isimler dediğim gibi yani hani e, yurt dışında ya da e, İstanbul'da karşımıza çok zor çıkabilecek isimler. Hakikaten bu son bahsettiğim birkaç ismi sırf dinlemek için bile Diyarbakır'a gelebilirdim. Peki son olarak e, senin Diyarbakır'a gelmek aklına nereden geldi? Bunu da sormak istiyorum Yasemin. Çünkü uzun yıllar eğitimini yurt dışında devam ettirdin. Hı -hı. E, ve de Eylül ayından beri Diyarbakır'da yaşıyorsun değil evet. mi? Bildiğin, merak ettiğin bir yer mi? Nasıl bir karar oldu? Çünkü buraya yerleşmiş durumdasın. Evet, yani her zaman merak ettiğim bir yerde aslında buraya, yani işe başlamadan evvel geldiğim de bir yer değildi. Hı hı. E, o yüzden ama tamamen loading beni buraya getirdi diyebilirim. Böyle loading'i daha önceden biliyordum, sonra iş ilanını birlikte buraya geldim. Ee, ama o loading gibi bir yerin olması beni çok heyecanlandırdı ve buranın parçası olmak beni Diyarbakır'a getiren şey oldu ama aslında Diyarbakır'da kalmak için bir dolu sebep var ve e, çok canlı ve burada yaşamak bana çok iyi gelen bir yer oldu bunu diyebilirim. Tamam, yani. çok teşekkürler. Hariçten sanat programındayız. Yasemin İmre Loading'den konuğumdu. Hem Ekim ayından beri devam eden Ali Erdemci'nin yönetiminde daha önce Ali Kazma, Hale Tenger, Merve Alveren gibi son olarak da benim dahil olduğum yine Loading sanatçılarının da bu hafta sonu sunumlar gerçekleştirdiği yani Erkan Özge'nin sanat pratiğine, video pratiğine, Cengiz Tekin'in ve Şener Özmen'in video pratiğine de dinleme fırsatı bulduğumuz dolu dolu bir etkinlikti. Loading'e bu daveti için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de sizin programlarınıza yeniden yer vermek üzere diyelim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay. Tokyo South Hazırlayan belirti'na, J Link var. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.